Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu Merhabalar. Günaydın. Günaydın Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiz ee, Allah heyecan içindeyiz bekliyoruz iki gün kaldı seçimlere de evet. bakalım ne olacak. Evet. Ee, şey... hı hı. Ee, Evet, bizim konumuz nedir bugün? Bizim e, konumuz Fenerbahçe, Opet ve Ezarcıbaşı için e, dün maçı oldu. Şampiyonlar Ligi maçıydı, Sultanlar Ligi maçıydı ve e, Fenerbahçe, Opet'in şampiyonluğu ilan edildi. Onu konuşacağız. Sonrasında da belki geçen haftadan euronik konuşmuştuk, orada Fenerbahçe, Beko ve Olimpiakos'un beşinci maçı oynandı. Ona ufak bir değiniriz diye evet, vaktimiz kalırsa takip ederiz demiştik zaten evet. Evet finalde kalanları falan söylerim. Ama Fenerbahçe ve Fenerbahçe Opet ve ezacıbaşılar ile de başlayalım istiyorsanız. Tamam tabi. E, Fenerbahçe Opet Hı. ve ezacıbaşı hmm, volleyball. Ve hem voleybolda e, final serisinde 3-0 e, Fenerbahçe kazanan takım oldu. Sultanlar Ligi 2022-2023 sezonunda şampiyon oldu Fenerbahçe. E, Sultanlar Ligi finali tabi serisinde e, ikisi, gerçekten iki takım da e, bayağı çekişmeli bir maç verdi. Üç, üç maçta da gayet keyifli maçlardı. Evet kazanan Fenerbahçe Opet oldu istiyorsanız e, normal sezonu 3. sırada tamamlamıştı Fenerbahçe yarı finalde Vakıfbank'ı e, Vakıfbank eledi adını finale yazdırmış oldu ve Fenerbahçe için e, lig şampiyonu olursa önemli bir şampiyonluktu takımın kariyerinin en, en önemli kupasıydı bu ee, Fenerbahçe daha önce bu kupayı, yani bu kupayı 6. kez kazandı. Daha önce de 2008-2009-2010-2011-15 ve 17 sezonunda e, kazanmıştı. Final serisi şöyle Eczacıbaşı Cabaşı ve e, ilk maçı 3-1, ikinci maçı 3-2 kazandı Fenerbahçe. Dünkü maçta da 3-0'lık bir e, galibiyet kazandı. E, 3-2'lik bir galibiyeti oldu. Ee, güzel bir maçtı. Ee, voleybolda maçları takip etmek sezon içerisinde zor olabiliyor. Çünkü voleybolcuların çok yoğun bir e, takvimi var. Oyuncular da bu süreçte, bu final serisi sürecinde hasta hasta sahaya çıktılar. Eda Erdem de hastaydı. Melisa Vargas da hastaydı yine Fenerbahçe oyuncusu. Ve sahaya bu durumlar yansıyor. Ee, neyse ki sezonun bitmesine az kaldı. Ee, Fenerbahçe bu sezon Sportoto e, Şampiyonlar Kupası ile başladı. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kupa voleyi voley final oynadı. Ve sezonu Sultanlar Ligi şampiyonluğuyla tamamladı. Eczacı başında da ise şöyle bir ayrıntı var. 16 şampiyonluğu bulunuyor Ezercibaşının ve en başarılı takım konumunda kendisi. Ee, ve ikincilikle bitirdi bu sezonu. Ligde son şampiyonluğu e, 2012 sezonunda ulaşmıştı. İstiyorsanız oyuncuların e, ödüllerine bakalım. Ama bir su içeyim çünkü çok sesim kısık gelmeye başladı. Aha, ben de bir şey soracağım bu arada. Amacı. Evet. Bu, bu ligin adı Sultanlar Ligi. Yani evet. Neden böyle? Çünkü bunun üzerinde biraz durmakta fayda olabilir. Çünkü evet. saltanatın ilga edilmesi, ortadan kaldırılması Türkiye'de son derece Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber çok önemsenen, Hı -hı. salınan bir şeydir. Ama Hı -hı. böyle bu, voleybol gibi pozitif bir spor dalında sultanlar, filenin sultanları diye bir terimde uzun evet. zamandır geçiyordu. Bu hı hı. sultanlığa e, duyulan arzu neden, nereden geliyor? Bu tuhaflık değil mi? Nedir bu? Evet. Vallahi çok güzel bir konu açtınız. Voleybol da voleybol e, öncelikle şunu belirttim. Mesela hani şimdi günümüz medyasında belli algoritmalar var tabii ve ee, takımların işte sultan dediğiniz gibi sultanlar işte efeler erkekler tarafında da bir efelik var ee, ama kadın tarafında sultansınız. Yani bu hem sizin dediğiniz gibi farklı algıları yani bir algı yönetimi olabilir bir de toplumsal cinsiyet açısından da sıkıntılı bir şey. Ee, filenin sultanları. Demekten son derece imtihar eden bir insanım haberleri yazarken, bu konuda bir yazı yazarken, e, herhangi bir e, sosyal medyada bir bilgi verirken, e, e, aynı şekilde efeler için de geçerli bu e, filenin efeleri işte vesaire ve efeler ligi de var. Bu adlandırmalar dediğiniz gibi e, sporculara, takımlara geleneksel olarak bir e, kahramanlık atfedildiği için, Galiba toplumumuzda sultan algısı çok e, üst bir yerde olduğu için e, kadınlara sultanlık e, vasfı yakıştırılmış ve o şekilde... E, Ama da, bir yandan Spandörü da bir cum yerde. cumhuriyetin yani demokratik cumhuriyetin de sultan, saltanatı ve sultanlığı sona erdirdiği bilinen bir gerçek ve savunulan evet. bir şey... Hı hı. hem mevcut yönetimlerin hepsinin hem de hep demokratik olan kendisine demokrasi demokrat diyen herkesin de savunacağı bir şey. Oysa evet. bu spor dalında özellikle voleybolda bir hı hı. lige resmi ad olarak konabilecek bir tuhaflık hı hı. var ortada. Evet. Yani konusunda. Gerçekten bu... tuhaf. De demek ki burada yani ee, Cumhuriyet'te gelen bir demokratikleşmeden bahsediyoruz ama sanırım takımlarımızda ve federasyonlara ve <gülüyor> spora bu demokratikleşme henüz e, gelmedi ya da çok yüzeysel bir bakış açısı var ve çok önemsemiyorlar. Ee, çok derinlemesine bir algı da olabilir bu. Hani sultanlar diyelim ve o geleneksel o işte şey kalsın. Yani kadına yüceltmeyi başka şekilde yapamadığı yapamad için de bir yandan ee, bu şekilde geleneksel yöntemlere bence başvuruluyor. Dediğiniz gibi ama çok sıkıntılı bir e, şey. Yani bir lige ismin verilme, verilmesi kadar ciddi bir şey aslında bu. Başka bir şey veri, başka bir isim verilebilir mi? Evet verilebilir. Fakat tercih edilmiyor. Bu evet. şekilde süre gelmiş bir e, nasıl benim alışılmış bir şey var. Yani gerçekten filenin sultanları e, kullanımına son derece dikkat eden bir, bir süredir özellikle Topya Olimpiyatlarından sonra bu da çok gündeme gelmişti çünkü orada bir uluslararası aren arenada e, temsil ediyorsunuz ülkeyi ve e, filenin sultanları demediğiniz takdirde işte e, şey milli e, kadın voleybol takımı dediğinizde e, insanlar, garipseyen insanlar bile olabiliyor çünkü filenin sultanları demediğinizde <gülüyor> Anlaşılamayan bir noktaya kadar kalıplaşmış bir şeyle aynı zamanda sultanlar demek, işte efeler demek, işte hep böyle biraz şey tarafından, toplumsal cinsiyet tarafından yaklaşacak kadınlar hep böyle sultan, melek, prenses, çiçek <gülüyor> böyle adlandırılıyorlar. Erkekler tarafında da aslanlar, efeler, paşalar. Ee, bu şekilde. Bu bizim bence toplumsal olarak e, bir şeyleri kalıplaştırmak isteyişimiz Yani bir şeyi markalaştırmak, bu anlamda markalaştırmak çok önemlidir. Ama burada birçok dinamik var. Ee, bunun e, cinsiyetsiz olması, işte belli kalıplarda e, herkesin kabul edebileceği toplumsal cinsiyete uyumlu olması, dediğiniz gibi o demokratikleşmeye uyumlu olması önemli detaylar. Fakat Maalesef bunlar bu kadar detayyla düşünülmüyor. Umarım önümüzdeki süreçte bunlar da değişir. Yani sponsorluklar belki devreye gider. Yani buraya çok kısa bir e, değinmek gerekir belki. Sponsorluklar o yüzden önemli. E, bir lige sponsorluk dahilinde bir isim verilebilir. Sporcular bunu dile getirebilir. Mesela ben e, belki olmuştur, ben benim gözümden kaçmıştır ama voleybolcuların bu şekilde adlandırılmasından e, şikayetçi olan ya da tepki gösteren diyeyim. Bir şey duymadım henüz. Belki olmuştur. Şimdi şey ama volebozular bunu dile getirirse e, bence böyle bir şey ortadan kalkabilir ya da evet, iyileştirilebilir. İlk, ilk biz bir de dile getirmiş olalım o zaman. Evet. evet gerçekten <gülüyor> önemli bir konu. Benim de e, böyle her haberi yazdığımda her yazı yazdığımda beni düşündüren ve ya bu ne zaman değişir acaba ya da ne zaman böyle bir e, algıya ulaşılır diye düşündüğüm detaylar güzel oldu e, sorunuz ve konuyu açmanız. Umarım tamam, e, daha de... zaten kapanacak bir konu değil ama şimdi sen <gülüyor> devam et istersen de bu Sultanlar evet. Ligi'nde neler olmuş bakalım. <gülüyor> evet yani e, Lig'de sezonun en iyi liberosu Fenerbahçe'den Gizem Örge seçildi. Kendisi gerçekten dünkü maçta da son derece iyi bir performans sergiledi. Liberoların üstünde genellikle büyük büyük oluyor maçlarda ve en iyi Libero ödülünü aldı Gizem. En iyi Pasör ödülünü Marquis Corne, Corneiro aldı. Kendisi Brezilyalı bir oyuncu. Ee, yine Fenerbahçe oyuncusu. En iyi pasör çarpmasını Melisa Vargas aldı. Melisa Vargas gerçekten voleybol dünyasında e, parıl parıl parlayan bir isim. Ee, Kübal'ı bir oyuncu ve ligin ilk yarısında Çin'de şampiyon olmuştu. Sonra Türkiye ligine geldi ve burada da şampiyon oldu. Ee, Fenerbahçeli oyuncu aynı zamanda sezonun en değerli, en değerli oyuncusu seçildi. Ee, en iyisi maçör ödülü Arina fedorov Federov verildi. Fakat burada bu ödülle ilgili sosyal medyada bazı tepkiler verildi. Bu çok ol, yani olumsuz bir tepki değil aslında. Öyle algılamayalım. Ee, en iyisi maçör ödülünü Ana Kristina'nın alması gerektiğini düşünen e, isimler de oldu voleybol camiasında. Ana Kristina da Fenerbahçe oyuncusu yine. Ama şey, Arina bu Son maçta dün akşamki maçta biraz daha öne çıkmıştı e, kendisi aynı zamanda şey Fenerbahçe'yi finale taşıyan e, isimdi yani haksız bir, bu ödüllerde asla bir haksızlık ya da şeylik yok e, ne bileyim e, o hak ediyordu bu hak ediyordu gibi bir durum yok hepsi bütün oyuncular elzabil başında da Vakıfbank'ta da Türk Hava Yolları takımında da hepsi zaten çok iyi, iyi güzel sezonlar geçirdiler. E, fakat burada Arina ve ana arasında e, şey, gerçekten bu karar bana verseydi ben de çok zorlanırdım bu kararı vermekte. E, aynı şekilde Arina e, ligin set başına en çok ace atma rekorunu egale etti. Zaten bu rekor e, 72 ace ile kendisinde bulunuyordu. 80, e, pardon 71 ace ile kendisinde bulunuyordu. Ve en çok ace atma rekorunu 82'ye çıkarttık. Kendi Eş nedir? Ha, onu ben da ben onu soracaktım lütfen. Ace voleybolda e, servisle atılan topa müdahale edilememesi sonucu rakibin e, yarı alana değmesi anlamına geliyor. Yani evet, puan kazan, doğrudan puan evet. kazan. Yani teniste de olduğu gibi servisin evet. ace deniyor. Yani. As vur anlamına geliyor. Voleybolda da aynı kavram var demek. Onu da evet, açıklayalım. Evet. evet, devam edelim i̇şte, lütfen. Şeylerde hatta maç ayrıntılarında kesitlerinde gösterildiğinde hep Arina'nın o eesten, es kazandığı, e, pozisyonlar çok net gözüküyor. O yüzden kendisi de rekoru kırmış oldu. Kendi rekorunu egale etmiş oldu. Onun dışında neden bahsedebilirim? Bütün ödülleri saydım mı diye bakıyorum. E, Eda Erdem. Eda burada da bu ödülde de e, Aslı Kalaca gidebilir miydi acaba bu ödül diye e, düşünceler oldu, konuşmalar oldu. En iyi orta oyuncu seçildi Eda Erdem. E, orta oyuncu ne demek? Bir de onu e, açar mısın lütfen bilmeyebilecek dinleyicilerimiz açısından. Voleybol 3 numarada oynar ve <gülüyor> e, Kısa böyle kısa vuruşlarda e, paslara hücum eden e, orta oyunculara deniyor bu şey, voleybol'da da. Eda de Fenerbahçe'nin orta oyuncusu Aslı Kalaş da orta oyuncusu. E, bir takım bir, bir, bir çeşit futboldaki libero gibi mi yani? Gibi. <gülüyor> yani tabii evet. olabilir en iyi orta oyuncu diye şu anda spor programında olmasak tiyatro ödülü diye ben de iz, izlenim <gülüyor> yaratıyordu açıkçası. Gerçekten birbiriyle paralel bir sürü. Tiyatroda orta oyuncu <gülüyor> Orta oyuncu <gülüyor> ayrı bir şey, sanat. Sanat şey, e disiplin. Ee, <gülüyor> peki evet. Şey, Eda Erdem'den bahsettik. Aslı Kalaç'tan da bahsetmek gerekiyor. Ee, en iyi orta ödülünü Aslı Kalaç alabilir miydi? Alabilirdi. Çünkü final serisinde gerçekten çok iyi performans sergiledi Aslı. Ee, ama Eda, Eda Erdem'i vererek onüre etmek iste, istediler. Fakat dediğim gibi bu ödüller böyle çok da hani niye ona verilmedi buna verildi gibi bir yerden algılanmasın ee, çünkü bir yandan Eder demiş şöyle bir ünvanı da var Fenerbahçe'nin tüm lig şampiyonluklarında kadroda e, olan tek isim Eda Erdem ee, kendisi gerçekten hem Türkiye'de hem voleybolda kıymetli bir sporcu onun dışında Eda Erdem'den bahsedebiliriz ödülleri saydık EİZ'i anlattık ee, belki biraz Fenerbahçe'nin organize olamama probleminden bahsedebiliriz. Çünkü e, Boskovic e, gibi oyuncu var ve biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Dün de çok üzgündü. Ezacıbaşı ee, e bir süredir organize olamıyor oyununda. Ee, çünkü milli takımın da aynı şekilde bir açar sorunu var ve bununla ilgili yani takımda da ezacıbaşında da. E, Gördüğümüz üzere bu sorunla ilgili bir şeyler aldı bu bize. Ferhat Akbaş e, yeni antrenörleri, yeni koçları başının bu sezonun başında ya da ortasında geldi Ferhat Akbaş. Fakat e, kendisine de bazı ım, olumsuz eleştiriler de bulunmuyor. Hiç güven vermediğine dair eleştiriler var. Maç kötü gittiğinde gerçekten Ferhat Akbaş'a odaklandığınızda oyuncuları biraz cezalandırır gibi e, stratejiler e, izliyor. İşte Türk Hava Yolları'nın açısında da e, gösterdi bunu. Yedekleri e, çekti, asları e, başladı. Fenerbahçe maç, Fener maçında da tam tersi asları çekip yedeklerle oynadı. Çok erken mol, molalar alıyor. Mola, mola hakları bitiyor. O yüzden e, Ferhat Akbaş'a, Eczacıbaş'ın antrenörüne de ee, ciddi eleştiriler geldi bu final serisinde. Umarım yeni sezonda ya da bundan sonraki süreçte e Ezaycıbaşı'da toparlar ve en azından antrenör ve oyuncular arasında iyi bir iletişim, iyi bir şey sağlanır. Çünkü oyuncular gerçekten, yani antrenörler de aynı süreçten geçiyor tabii ki ama sahaya çık, yani hasta bir şekilde sahaya çıkıp performans sergilemek hele ki bu yoğunlukta bu e çok çok zor. Ee, hep size gerçekten kolaylık gelsin. Her maçı ben mesela sadece izleyiciyim ama her maçı her gün e, ya da olduğu zaman takip edemediğim süreçler oldu. İsterseniz Bakıp Bank'tan. Evet, buradan <gülüyor> da biraz da şey geçen hafta konuştuğumuz basketbolun a, durumuna bakalım, değil mi? Olur. Bank'ta da kısaca söyleyeyim da bu sezonu Sultanlar Ligi'ni üçüncülükle bitirdi. İkinci, ma İkinci maçında Türk Hava Yolları ile karşılaşmıştı. Kendisi üçüncü oldu. Bu ligde Türk Hava Yolları ise dördüncü sırada bitirdi. E, bu iki takımda gerçekten iyi bir mücadele verdi. E, Eurolikten istiyorsanız evet kısaca bahsedelim. Evet Lig'e geçen Lig'da. hafta Fener, Fener de, son evet. saniye Diğer ilgisinden bahsetmiştik beraber. Evet, evet. Gerçekten e, şey başlığa da podcast'ın da Fenerbahçe'nin şanssızlığı yazdığımız bir böyle bazı arkadaşlarımdan ve bazı e, programı dinleyen insanlardan tepkiler aldım. Oradaki şanssızlıktan kastım şey, e, sova son anda attı aslında o kimsenin inanamadığı topun nasıl girdiğiyle alakalıydı. Kesinlikle hani Beiko'ya atfettiğim bir Fenerbahçe Beiko'ya atfettiğim bir şanssızlık veya lanet değildi. Orada şey solukasına attığı top bu, <gülüyor> gerçekten yani Şimko e, evet meseleyi böyle çok görkemli bir biçimde değiştirmişti evet. sonucu evet. Evet evet. 5. maçta da gerçekten çok e, Güzel bir maçtı. Euroleague maçları gerçekten keyifli oluyor. Ee, aynı zamanda NBA maçlarında izlediğim için Euroleague'de biraz daha böyle e, çekişmeli. Oyuncuların e, canhıraş e, oynamaları biraz daha böyle spor izlediğime dair e, bir şeyler veriyor. NBA'de biraz daha eğlence kısmı daha fazla. Onu da çok seviyorum gerçi. E, Sporda eğlenmeyi de çok seviyorum ama Fenerbahçe Olimpiyakos deplasmanında sahaya çıktı. Barış ve Dostluk salonunda oynandı maç. Fenerbahçe Beko 84-72 mağlup oldu ve Final Four biletini alamadı. E, Gudrich'den bahsetmek gerekiyor. Takımın evet, geçen var. hafta bırakırken daha buradaki son maç oynanmamıştı. Evet. Onu Fenerbahçe kazandı ve son maça kaldı. Değil mi? O, evet. Olympiak evet onu Fener evet. Hı hı. Ee, burada şöyle bir detay var Fenerbahçe ve konuko karşısında eğlenmesi ile birlikte e, 2014 ve 15 sezonundan bu yana Final orada en az bir takımla temsil edilen Türkiye 8 sezondan sonra herhangi bir takımla Anadolu Efes'te eğlenmişti Çünkü paypora e, kalamadı Fenerbahçe ve Anadolu Efes şampiyonlukları ile birlikte Türkiye'ye 3 kez Eurolik Kupası getirmişti. Böyle bir detay var. Önemli bir detay bence. 3 kez Eurolik Kupası kazanmak önemli bir başarı. Marko Gorduric bu maçta, son maçta 8 e, üçlükle tamamlayarak Euro play-off 5. maçlarında tarihin en çok üçlük isabetiyle başladı. E, isabeti bulunan oyuncusu oldu. İsterseniz Final Four'a kanal kalan takımları da söyleyeyim. Evet ee, lütfen. Real Madrid Barcelona, Olympiakas, Monaco Final Four oynayan takımlar olacak. Ee, 4 yani son, az... dört, son dört evet. takımın kaldı. Final Four'dan kast edilen. Peki bunlar ne zaman oynanıyor bu maçlar? 19-21 Mayıs tarihleri arasında Bitvanya'da oynanacak bu maçlar. Heyecanla bekliyoruz. Evet, bir favorin var mı? Ee, Alpe her zaman sorardım böyle. <gülüyor> evet, benim favorim Penerbaccı. Yani Monaco maçını izleyemedim. Real Madrid maçı çok e, yine çekişmeliydi ve e, şeydi Real Madrid ve Olympiakos arasındayım. Umarım ikisini izlemek isterim ama şampiyon Olympiakos olacakmış gibi geliyor bana. Sezonda da gayet e, güçlü bir sezon e, geçirdi. E, Solukatın o son maçta da çünkü çokça isabet ettirdiği e, Fenerbahçe'ye yeni ilgi getiren atışıyla bir şampiyonluk elde ederlermiş gibi geliyor diyeyim. Şöyle bir basketbol super ligi de devam ediyor Türkiye'de. Anında olacak Fenerbahçe Beko da Salı günü karşılaşacak. Böyle de bir bilgi verelim bu kadar. Evet. evet. Burcu çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. haftaya, ee, haftaya görüşmek. Görüşürüz. Evet. Görüşmek üzere. <gülüyor>